En büyük emanetullah nedir? Hediyetullah nedir? Vediye nedir bakayım soruyorum sizlere. Bize verilen bahrolunlar. En büyük emanetullah. Allah'ın ihsanı, vediye hediyetullah Allah'ın hediyesi. Vediyesi nedir Biliyor misin? İman. Ne imanı? Habibi Hudan Şefii rûz Ceza Hz. Muhammed Aleyhi Salatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Kerat-ı İnanmaya dair getirmiş olduğu maddeleri lisanla ikrar, kalb tasdik, faile ile ishardır. İman bu. Amel imandan cüz müdür, değil müdür, ulema-i benen haziratı münazara yapmışlar filan filan. Dava bu. sana hemen hemen topladım, bir komprim olarak verdim. Kalb tasdik, lisan ile ikrar, efal ile ishar. Mümin misin? Hani alametin nedir? Soruyorum alametin ne? Müminliğe alametin. Sünnetliyim. Yahudi de sünnetli. Nedir ne? İmanın nedir? İmanın alameti. Salat diyor canavallahu peygamber.